İlim yolunda kullanan adeta ilimde fani olmuş bir zattı. Şöyle derdi. Çocuklar, bugün maalesef ilim garip olmuş, garip kalmıştır. Bilhassa teşvik ve tebrike ihtiyaç vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasında, Ya Rabbi, aklımı artır, imanımı artır demiyor. Ya Rabbi, İlmimi artır diyor. Bugün Müslümanların adam olmasını, İslam'ın yaşanmasını ve yaşatılmasını isteriz. İstiyoruz, herkes istiyor. Fakat bilmezse neyi yaşatacak? İnsan bilmediği şeyi nasıl yaşar? Bu dilek doğru bir dilek olur mu? Bildikleri kadar yaşasalar, yaşasak. Şu an yaptığımız zaten o değil mi? Onun için benim bütün vaktim ilim yolunda geçiyor. Amelim çok olmuyor. Nafile ibadetlere vakit bulamıyorum. Zamanım hep kitap aralarında geçiyor. Bana bir şey sormaya gelenlere kitap yazar gibi, makale yazar gibi cevap hazırlamam gerekiyor. Bu biraz aşırı titizlik sayılmaz mı hocam? Bazıları öyle görebilir. İlim ciddiyet ister, titizlik ister. Ben şuna inanmışım ki, ilim nafile ibadetten eftaldir. Bunun açıklamasını nasıl yaparsınız hocam? Nafile ibadetler şahsınızı kurtarmak. Allah lütfederse, cennetteki makamınızın yükselmesi içindir. Fakat ilim, birçok Müslüman kardeşimizi cehennemden, dalaletten ve küfürden kurtarır. Müslüman göz göre göre küfre girer mi hocam? Sapar mı? Yavrum, küfür ne kadar tehlikeliyse, inanç diye hurafelere, asılsız şeylere saplanmak da aynıdır. Bunların hepsine ilimle karşı durulur, mani olunur. İlim bu sebeple ibadetlerin en büyüdür. Çalışın, gayret edin, ilim tahsil edin. Müslüman içine tehlikeler var demek. Anlayamadığınız yerleri muhakkak hocalarınıza sorun. Bir meseleyi anlamadan sakın geçmeyin. Sual sormaktan utanmayın, sıkılmayın. İlim mesele mesele, sırayla yavaş yavaş elde edilir. Bir de hangi ilimde fende kabiliyetiniz, istidadınız, aşkınız, şevkiniz varsa onun mütehassısı olmaya gayret edin. Şimdi ihtisas zamanı. Her şeyi bilen insan devri değil. Bir meselede mütehassıs, uzman olma devri. Bunu bilhassa tavsiye ederim. Her şeyi bilen insana ihtiyaç çok mu peki? Ben galiba çok konuştum. Bu kadar insan sözü, mahluk sözü yeter. Biraz da halik sözü, Allah kelamı dinleyelim. Hadi bakalım. Birer aşır okuyun da dinleyelim. Bir gün kendisine Müslümanların yaşadığı bir memlekette yapılan İslam'a aykırı bazı işleri sayarak şöyle sormuştum. Efendim bir millet bir cemiyet bunları yapsa dinden çıkar mı? Bu haller küfrü icabet ettirir mi? Bu suali şöyle sormak daha yerinde olur. Yaptılar da mı dinden çıktılar yoksa dinden çıktılar da mı bu işleri yaptılar? Bugün Müslüman dünyasında üzerinde durulması gereken husus budur. Bir zorla yapanlar var, bir de bu yapılanlara mecburen katlananlar var. Bir zoraki yapmak var, zarurettir, ikrahtır, icbardır. Bir de gönlüyle yapmak vardır ki, razı olmak istemektir. Suali böyle sormak lazım. Bir gün birkaç arkadaş kendisini ziyarete gitmiştik. Zahid Efendi bazı talebeleri sordu. Bir talebeyi sorduğunda Mustafa Runyon şöyle cevap verdi. Duanızı ister efendim. Evet anladım. Durum pek iç acıcı değil demek ki. Hocam Alasonyalı Ali Efendi'nin zaman zaman zikrettiği tarihi bir kıssa vardı. Mekan cennet olsun Fatih Sultan Mehmet Han." Divanda vezirleriyle birlikte meclisi toplayıp devlet bütçesinin müzakeresini yapacakmış. Vezirler gelmeden evvel padişah önündeki kağıdın bir köşesine medreseler tahsisatı diye bir rakam kaydetmiş. Medreselere ayrı ehemmiyet verdiğinden olmalı. Vezirler toplanmış, müzakere başlamış. Maliyeye bakan vezir o rakamı fark edince konuşmaz olmuş. Fatih seki bir padişah. Bütçe müzakeresinde en çok konuşması gereken maliye veziri neden susar acaba demiş. Maliye veziri sadece dinliyorum efendim, istifade ediyorum diye cevap vermiş ama padişah işi anlamış. Şuraya not ettiğim medreseler tahsisatı rakamını çok buldunuz galiba diye vermiş. Medreseler tahsisatına o zaman bizzat padişah kendisi mi karar verirmiş? Maliye veziri, evet padişahım doğrusu çok buldum. Devletin bin derdi var, masrafı var. Siz sadece birine bakmışsınız, birine ehemmiyet vermişsiniz. Bu miktar maalesef çok diye cevap vermiş. Fatih sormuş. ziri Semir'im, bu kadar masraflarla yaşayan, yoluna bu kadar varlıklar serilen medreselerden acaba insan yetişmiyor mu diyeceksiniz? Evet padişahım, öyle görüyorum. Endişem budur. Sevgili vezirim, her meslek fire verir. Fakat bilhassa ilim mesleğinde fire çok olur. Çünkü bunlar peygamber varisidir. Bu çok zor bir vazifedir. Bunun misali şuna benzer. Fakat padişahım... Müsaade edin sözümü bitireyim. Kurşuni siyah veya kahverengi bir kumaşı kirli bir suya sokup çıkarsanız, kuruyunca belli etmez, kirini göstermez. Sarık diye sarsanız bile anlaşılmaz. Ama beyaz bir kumaşa değil kirli su, bir sinek bile değse iz bırakır, fark edilir. Evet padişahım anladım. İlim mesleği beyaz tülbent gibidir. Beyaz tülbent gibidir. Çok bire verir. Size bir sualim var. Sizi dinliyorum padişahım. Bana vereceğiniz cevaba göre o tahsisatı görüşeceğiz. Ben hala çok olduğu kanaatindeyim padişahım. Bu medreselerden sizi beni tatmin edecek seviyede... Yüzde beş hoca yetişebiliyor mu? Fakat padişahım artık bu da mı olmasın? Eğer yüzde beş hakkıyla yetişebiliyorsa, davayı kazandık, istediğimizi elde ettik demektir. Bu yüzden biz bu beşin uğruna doksan beşi de besleriz. Besleyelim derim. Eğer yüzde beş sizce yeterli bir neticeyse, siz buna razıysanız ben de sizinle beraberim. Tamam, itirazımı geri alıyorum. Çocuklar bu vaka 500 sene önce cereyan etmiş. Daha o zaman padişah %5'e razıymış. O bereketli asırlarda Fatih zamanında %5'e razı olunursa ya bugün yüzde kaçla yetinmemiz gerekecek? Bugünün farkı ne hocam? Değişen insan mı, zaman mı, vasıtalar mı? Bugün ilim talebesi kardeşlerimiz birçok oyun ve eğlencenin nefsi emmarenin hoşuna gidecek şeylerin arasında bulunuyorlar. Onların içinde dörtbaşı başı mamur talebe bulmak, bu talebeleri hoca yapmak pek kolay değil. Talebe olarak bizim işimiz mi daha zor yoksa hoca olarak sizin işiniz mi? Bu zeminde yüzde bir netice alsak değer zannediyorum. Siz siz olun, içinde bulunduğunuz imkanların kıymetini bilin. Bakın bu da herkese nasip olmuyor. Siz burada seçilmiş insanlarsınız. Seçkin insanlarsınız. Hazreti Peygamber'e varis olacaksınız. Çok çalışın, çok. Dikkatinizi eften püften şeylerle dağıtmayın. Yine de bazı aksamalar oluyor hocam. Galiba çok haklısınız. Yavrularım, biz güneşin battığını gördük. O yüzden çabuk çöktük. İslam güneşinin grubuna şahit olmak bize çok acı geldi. Çok acı verdi. Çabuk çöktük. Şeker hastalığım gün geçtikçe artıyor. Yeni yeni arızalar çıkarıyor. Birçok şey yazacaktım, emelimdi. Ama maalesef kendimi toparlayamıyorum. Gücümü toparlayamıyorum. Bizse hayatımızın baharındayız ve henüz her şehrimizde vakit var, güç kuvvet var, imkan var, hoca var, kitap var, meclise var, üstelik engel olan da yok. Ümid ederim ki sizler İslam güneşinin yeniden doğuşunu göreceksiniz. Batan güneş belli bir zaman sonra tekrar doğar. İslam güneşinin doğuş sancıları ufukta belirmeye başladı bile. Doğuş inşallah yakındır. İslam alemi sizlerden büyük hizmetler bekliyor. İmmetinizi Ali tutun. Doğacak günün aşkıyla yaşayın, çalışın. Hayırlı günler görün inşallah. Fakir Medine-i Münevvere'ye dönünce, gerek hocalarıma, arkadaşlarıma, Gerekse eserlerini sevdiğim şair ve ediplere güzel mektuplar yazdım. O zaman daha elimdeki rahatsızlık başlamamıştı. Kızı vefat ettiğinde Zahid hocama bir taziye mektubu yazmış ve sonunu, Burada bir oğlunuz var. Ben sizin oğlunuzum. Murad eder emir buyurursanız gelirim, hizmetinizde bulunurum diyerek bitirmiştim. Gelen cevap şöyleydi. Evlat, senin şiiri sevdiğini, güzel şiir okuduğunu talebelik yıllarından biliyorum. Fakat bu kadar büyük bir edip olduğunu bilmiyorum. Senin böyle tek kızlarını kaybetmiş, gurbetten gurbete düşmüş, yaşlı bir ana babaya gurbeti ve duydukları acıyı unutturabilecek, ölümü tebessümlerle ve rızayı ilahiyete siniyetle karşılayacak bir sabır ve sükuneti temin edebilecek kudretli bir kaleme sahip olduğunu bilmezsin. Bu mektup seni bana tanıttı. Binaenaleyh sana iki cihanda aziz ol demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Zaten fazla yazmaya mecalinde kalmadı. Satırlarıma son verirken Rabbimizden şunu diliyorum ki çilekeş millet ve vatanımıza faydalı olacak feyizli eserlerin tehlif ve tercümesine Cenabı ı Hak seni muvaffak kılsın aziz evladım. Mustafa Sabri Efendi ile Zahid Kevseri Hoca'nın farkını daha önce anlatmıştınız. Peki, bunca beraberlik içinde, bunca sevgi ve saygı içinde farklı görüş ve davranışları var mıydı? Vardı. Birinci farklılık kader bahsindeydi. Mustafa Sabri Efendi, Mefku fülbeşer tahte sultanil kader adlı eserinin bir yerinde diyordu ki... Memleketten çıktıktan sonra hadiselerin seyri beni efali ibad kulların işledikleri ameller yaptıkları işlerin hükmü meselesinde cebri mutavassıt olmaya zahit efendi ise itizale mutezile mesebine sürükledi. Bu hususta görüşlerimiz ayrıldı. Peki buna Zahid Kevseri hoca bir cevap vermedi mi? Olduğu gibi mi kabul etti? Vermez olur mu? Bu ifade üzerine... El-ihtisar fi mezhebetil cebri vel ihtiyar adlı bir risale yazdı. Bu risalede özetle ne diyordu? Özetle Mustafa Sabri Efendi hocamız gayet açık bir meseleyi... ...sırların sırrı, müşkillerin müşkili olarak gösterdi diyordu. Zahit Efendi'ye göre mesele hiç de öyle sır değildi. ...Mustafa Sabri Efendi bunun üzerine... ...dedi ki... ...ve Allah'ın kulu... ...Mübarek Zahit Efendi... ...kader meselesi nasıl açıkların açığı olur... ...Peygamber onun için... ...Allah'ın sırlarından bir sırdır demiş... ...o kadar mühim ki... ...imanın şartlarına girmiş... ...Allah'a, meleklerine... ...kitaplarına... Rasullerine iman ettiğin gibi kadere de iman edeceksin. Kader nedir? Hayriyi ve şerriyi minallahi teala. Demek ki beşerin durduğu yer kader sultanının emri altında bulunmaktadır. İnsanoğlunun ahvali, hali, durumu kaderin sultası, tesiri, yön vermesi altındadır. Birkaç defa bu konuda münakaşa ettiklerine şahit oldum. Peki sonuçta bu işi halledebildiler mi? Bu bahis çok derin ve mühimdir. Üzerinde yeterince durulamazsa yanlış anlaşılabilir. Daha doğrusu kolayca halledilecek bir mesele değildir. Bir iman meselesidir. Nasıldır, nicedir, nedendir? Sormadan inanmak gerekir ki... Hayır ve şer Allah'tandır. Allah'ın yaratmasıyladır. Kul kesbeder, hak eder. Allah da hak edileni verir. Merak eden, vakti olan Müslümanlar bu bahsi ehli sünnet alimlerinin eserlerinden okuyabilirler. Medine-i Münevvere'ye gitmek üzere Kahire'den ayrılırken Mustafa Sabri Efendi'ye vedaya gitmiştim. Kimse yoktu. Uzunca konuştuk. Dualarla, gözyaşlarıyla ayrıldık. Bu son sohbetimizde de kader bahsi açılmıştı. Bana fikrimi sordu. Siz ne cevap verdiniz? O gün şöyle cevap vermiştim. 49. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Produksiyon